zamansız This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Konukman'la güncel sanat konuşmaları. 949 Açık Radyo Açık Dergi programının canlı yayınına devam ediyor saat 19.36 08 zamansız köşesinin içerisindeyiz şu anda. Normalde Burçak konuk bana birlikte hazırlayıp sunduğumuz köşe fakat Burçak Abazya'da bir film çekiminde olduğu için ve kendisine dolayısıyla oranın e, iletişimiyle ile ilgili olarak ulaşmakta bir sıkıntı yaşadığımız için burada daha önce hazırlamış olduğumuz bir kaydı yayınlayacağız. Fransa için hazırlanan Biennale kaydını yaklaşık olarak 15 dakika süren bir kaydı yayınlayacağız burada. Dinleyeceğiniz kayıt içerisinde bir e, direktörü Bike Örer, sanat eleştirmeni küratör ve sanat dergilerinde yazıları yayınlanan Fırat Araboğlu, Avrupa Kültür Derneği Başkanı Sinop Biennale koordinatörlerinden Mahir Namur'un bir söyleşisini yayınlayacağız. Aynı zamanda küçük bir Biennale şehri olarak anılan Sinop'ta da yerel bir radyoda ve aynı zamanda Açık Radyo'nun zamansız köşesinde yayınlanan ses kayıtla, kayıtlarını dinleteceğiz.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 Tabii. Adriano Pedrosa daha çok São Paulo Bienali'nde iki defa bir keresinde yayınlar ko-editörü olarak çalışmış. Bir bienalde de yine eş küratör olarak görev almış. Jens Hoffmann halkların bienalini bu sene içinde küratörlüğünü yaptı. Aynı zamanda Adriano ve Jens'in birlikte gerçekleştirmiş oldukları San Juan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 Ee, bu anlamda şu ana kadar başvurularda bitti bildiğim kadarıyla. Ee, hani katılım nasıl, başvurular nasıl, nasıl bir değerlendirme sürecine girilecek? Ve e, bu noktada e, hani Biennial'in kendi duruşuyla ilgili olarak düşünürsek, e, Biennial'in genç sanatçılarla veya e, sanatla ilişkisi bu sene nasıl kurum, ko konumlandırılacak? Hı hı. E, bu Biennial aslında Felix Gonzales Torres'e gönderme yapmasının hani sebebine dönecek olursak, sanat ve politikayı, bir şekilde birbiriyle buluşturan bir sergi yapma fikrinden yola çıktı. Yani bir yandan estetik ve formel işler, bir yandan da yani şu anda dünyadaki aslında güncel sanat alanında tartışılan ana başlıklardan biri bu formel estetik olanla politik olarak nitelenen sanatın birbiri arasındaki kutuplaşma ve bu aslında Birbirinden çok farklı gözüken ama bir yandan da e, ikisinin de buluşabileceği bir nokta olduğunu göstermeye çalışacağız bu Biennale'de. Felix de o anlamda e, önemli bir sanatçı. Bu e, iki aslında alanı bir araya getirme e, getirmesi anlamında...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 Evet, şunu merak ediyorum ben de. Hazır sizi bulmuşken İstanbul'u hatırlamak konferansı yapıldı. Bir Biyenel ilk etkinliği diyebiliriz. <gülüyor> Yanılıyorsa evet, evet. buna. Neler konuşuldu, kimler ka katılmıştı, neler oldu? İstanbul'u hatırlamak konferansını e, Kasım ayında gerçekleştirdik. E, İstanbul Bienali'nin aslında tarihine bakmak, e, biraz hafızasını e, güncellemek adına düzenlediğimiz bir konferans oldu. E, İstanbul Biyaneli küratörleri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 Ee, ...başarılar, bütün bunlar... ...tekrar gündeme getirilmiş oldu... Bu konferansla ilgili bir yayın da hazırlıyoruz Hı. ve Biyenerin açılışında bu yayın hazır olacak. Çok önemli olduğunu düşünüyorum yayının da bu tür konferanslarında çünkü bir yandan hani hep geleceğe doğru projeksiyonlar yaparken bir yandan da geçmişte ne oldu bunu hep hatırlamamız, bunun deneyimini deneyimin üstüne bir, şey, bir şekilde eklemeler yapmamız gerekiyor. O açıdan yani güncel sanat Türkiye'deki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 o o arkasındaki sermayenin bazı beklentileri oluyor. Bir de mesela İstanbul Bienali bu kitaptan çıkan sonuç. Lütfen bunu hani belirteyim çünkü bu bir değerlendirmedir. Tek bir yargı olamaz. Ha hani bu evet, kitaptaki yani, yardımcının bakış açısı. yardımcının e, yaklaşımında İstanbul Bienali gözünü Batı'ya doğru diken ve hani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 İşte yabancı küratörlerin davet edilmesinin sebebi İstanbul'a bir yandan da dışarıdan bakma kaygısı. Hı hı. Ama hani şimdi bienerde oluşan bir ortam var sonuçta. Ee, bir yani Sanatçıların e, ve küratörlerin arasında, sanat eğitmenlerin arasında bir ağ oluşuyor. Ve bu ağlarla birlikte e, hani kentlerin markalaşma sürecinde başka bir etki yaratıyor. E, küratörlerin... Bienal Okuması üzerine bu Untitled başlığını ilk e, duyduğumda ben bir de parantez içinde tabii ki Torres'in e, isimlendirmelerinden alışık olduğumuz şekilde otobiyografik göndermeleri e, üzerinden İstanbul'un ben e, küratörlerin de İstanbul'un öteki Ile ya da İstanbul'un öteki yüzüyle e, tabi uluslararası ölçekte bir düşünce üzerinden hareket ederek yüzleşme e, teklifi yaptıklarını düşünüyorum. E, en azından e, konseptten anladığım bu. Çıkış noktalarından anladığım bu. E, bu noktada belki bir enal tek mekan içerisinde sergilenmiş olabilir. Bunu bir daralma olarak okuyorum ben. E, çok fazla venü oluşturmaktansa belki biraz daha daralıp, e, bu daralma üzerinden İstanbul'a bakmak. Hani e, nesne uzaktan daha net gözüküyor. Evet. E, sanki biraz daha tek bir e, noktadan ama çok katmanlı bir okuma e, teklifi evet. yaptıklarını düşünüyorum. Şu an gözüken o. Anladım. Peki e, bu tek mekan e, algısının yanında e, şunlardan bahsediliyor en azından şu anda e, BNL'e dair bu sergiyle ilgili olarak. Ee, isimsiz pasaport, isimsiz rose isimsiz bunlar hep e, parantez içerisinde yanında ateşli silahlı ölüm, isimsiz soyutlama, isimsiz tarih e, olarak farklı temalar altında e, beş karma sergi bunun yanında da e, e, ek olarak da 45 solo sergiden bahsediliyor. Şimdi e, bu noktada isimsiz sence hani e, kendisini e, nasıl dolduruyor burada veya nasıl doldurabilir? Yani hani Karşımızda nasıl bir e, isimsiz temalı bir e, yaklaşım olabilir? Şimdi Untitled konusunu özellikle e, Umberto Eko'nun açık yapıt teorisi üzerinden de düşünmek gerekiyor. E, bir noktada evet Untitled e, 60'ların e, Fluxus veyahut da boys e, ve Türevlerinde o 60'ların yeni e, bu Fluxus sadece bunun bir parçası ama majör parçalarından biri. Onların geliştirdikleri bir yöntemdi bu evet isimlendirememek ya da isimsiz bırakmak. Fakat e, Torres'de de anlamlı olmakla birlikte 2000'lerle birlikte Untitled'ın ben içinin boşaltıldığını da düşünüyorum e, çok fazla. E, bir küratörlerin bunu yapacağını demiyorum tabii ki Torres okuması çok farklı Untitled'tı. E, ama şahsen bana sorarsanız ben isimlendirmek isterdim. Hani Çünkü bazen Untitled diye bırakıldığı zaman hani insan düşünüyor on binlerce sözcük var e, ve hiç mi isimlendirmek mümkün değil e, diye düşünüyorum. Bunları, Untitled üzerine düşünmüştüm çünkü bir aralar. Bununla ilgili sanırım bir makalem var. Evet 2008'de yazdığım makalem vardı. Hani Untitled bazen izleyicide bir Rorschach testine girmiş gibi bir şey bırakıyor böyle. <gülüyor> hani bir desen gösterip de ne görüyorsun <gülüyor> bunda der gibi. Özellikle soyut resimlerde bu izleyici algısını zorlayan bir konu. Tabii ki sanat izleyicisinin algısı zorlanma. Sanatın böyle bir gücü var. Fakat her konuda olduğu gibi Untitled konusunun altının dolu olmadığı noktalar da var. Ama e, bu bir e, Torre'zin işlerini de alımsarsak hani Untitled Perfect Lovers gibi hani Rosa özellikle gönderme, evet, Rosa e, olan. partnerine olan göndermeyle evet. Kübalı sanatçının bu noktadan bakıldığında işte Rick Travanit ya da Filip Pareno gibi aslında bir dönemi temsil eden isimler ve bu isimlerin çıkışta özellikle Nikola Boryan tabi ilişkisel estetiğine bakılırsa bu kişilerin isimsiz işlerinin altında aslında disiplinler arası bir üretimin izleyiciyi katılıma davet eden aktif katılıma ve düşünmeye davet eden bir süreç olduğunu görüyoruz. Tabi burada parantez açmalıyım ki boryonun bu ilişkisel estetiğini Beni rahatsız eden kuramlardan biri bunu çok eleştirdim. Sadece ben değil Claire Bishop ya da Jacques Rancière gibi birçok filozof ya da sanat içerisinden gelen teorisyen de eleştirdiler. Göreceğiz tabii ki şu an ortaya nasıl bir iş çıkacağını. Bizim böyle bir haftanın sözü gibi bir şeyimiz oluyor. Bazen ses kayıtı yayınlıyoruz bazen başka şeyler. Ben bugün bunun için Torres'in sevgilisi Rose için yaptığı resmin altına... Ee, yazılan şeyi okumak istiyorum. Beni çok etkiledi, çok dokundu çünkü. Ee, roz ortalıkta yok orasımda. bir biliyorsun şey Hı -hı. Bir yatak var. Something is missing. Something is absent. Was with that bad? Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. çak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları Bu sanat Viyenallerinin bir özelliği var. Biliyorsunuz Türkiye'nin ilk sanat Viyenali İstanbul'da başladı. Doğal olarak Türkiye'nin kültür kenti orası. Ondan sonra ikinci Viyenal. Sinop da gerçekleşti. Bu çok önemli. yani Sinop'un içinden bunun önemi çok anlaşılmasa da çünkü bir şey içeriden çok anlaşılmaz ama dışarıdan baktığınızda çok görülür. Bu Sinop için çok çok değerli bir şey. Çünkü dünyanın ve çok önemli birkaç kentinde bienal yapılır ve bu bienaller dolayısıyla o kentler bütün dünyada bilinirler şimdi tabi bu bienal dediğimiz şey de aslında bir sanat festivali ee, ve bu Viennallerin de birbirinden farklıları var az çok ama genellikle bu Viennallerin çoğu e, sanat eserlerinin sergilenmesine dayanır oysa Sinop'taki bunlardan biraz farklı oldukça farklı aslında e, Sinop'takinin amacı e, sadece sanat eseri ortaya koymak değil bu sanat aracılığıyla kentsel e, kalkınmayı destekleme. Ortada bir şey de yok. Yani bir üretim var ama bunun karşında bir para yok ve bunun getirisi salt e, sosyal ve kültürel getiri. Yani insanların, yani bir kentin insanların kendilerini geliştirmeleri oluyor sonuçta. Bu durumda e, bu böyle bir sanat etkinliği bu dilin oluşmasına vesile oluyor. Çünkü o kadar sanat o kadar kültür, o kadar nötr bir şey ki herkesin sevdiği bir şey. Yani ilgilenilmese de, yani biri ilgilenmese de kimse karşı değildir yani. Ben nefret ediyorum falan demez yani. O yüzden birleştirici bir unsurdu. Ee, sanatla ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Bugüne kadar işte bütün bu üç biyelerde Gördüğüm kadarıyla buraya gelen davet edilen sanatçıların sanatçıları nasıl sanat ürettiği veya halkın bu noktada nasıl tepki verdiğine dair bir şey söylemek gerekirse. çok güzeldi. Mesela sanatçılar burada İstanbul'a bile oranla çok daha farklı ve rahat bir üretim gerçekleştiriyorlar. Ee, tabii hani sadece burada sanattan kültürden bahsederken insanlar bu kültür sanat insanlarını şey gibi de algılıyorlar. Ya işte biz sanki kendi içimize takılıyoruz, kendimizi dışarıdan toplumdan çok soyutluyoruz ya da işte öyle bir şey sorulduğuna cevap vermeyecekmişiz gibi bir algı var. Tam tersini savunuyorum. Evet canlı yayındayız. 19.52-59 saat dinlemiş olduğunuz ses kayıtları Açık Dergi editörlerinin zamansız köşesi yapımcılarıyla kurdukları akli işbirliği sonucu yayınlamaya karar verdiğimiz kayıtlardı. Dinlediğiniz üzere hiçbirinin şu anda şu yani 6 Ekim olması itibariyle güncel birebir güncel bir özelliği yok. Bu da bir zamansız köşesinin tavrı ve tercihiyle ilgilidir. Özellikle Biennial'in. Paralel kısmına tanıklık etmek, biz size aktarmak, aynı zamanda sunduğu eleştiriler yani BNL'in özellikle başlangıç döneminde kapalı kalması bir haber bir şekilde yayına hazırlanmamızla ilgilidir bunu yayınlanmamız. Tabii ki bu kayıtları yani BNL'den önce hazırlamış olduğumuz bu kayıtları yayınlarken aynı sorular geçerliliğini sürdürüyor. Özellikle benim açımdan geçerliğini sürdürüyor. Bir Öneri dinlediğimizde 1500 başvurudan söz etmişti. Bu başvurulardan... Bu Bienal formatında seçilenlerin hangi kıstaslara göre seçildiği, formal olana hangilerinin uyup uymadığının, kimler ve hangi e, düşünce biçimleri şey, biçimleriyle birlikte karar verildiği hala Bienal devam ederken tartışma konuların içerisinde. Tabii ki burada hemen hızla Fırat arabaoğlu'nun söylediklerini de sanat eleştirmeni, küratör ve sanat ergilerinde yazıları bulunan Fırat Araboğlu'nun söylediklerine de bir iki cümleyle değinmekte fayda var. Bence zarifane ve kapalı bir eleştiride bulundu ve daralmasıyla ilgili bir Bienel'in tabii ki bir soru ve tartışma daha gündeme geldi, gündemde olan bir tartışma bir kez daha geçerliliğini sunmuş oldu, ortaya çıkmış oldu. O da Untitled kavramının içinin ne kadar dolu, ne kadar boş olduğu 2000'lerden bu yana Untitled eserlerdeki Untitled kavramının hangi noktaya geldiği. Dolayısıyla bu anlamda da bu yılki Bienel'in Torres'e paralel olarak seçmiş olduğu Untitled kavramının Torres'in eserleriyle ne kadar... Bağlantılı ve e, devam eder, sürdürülebilir niteliği taşıdığı da bir kez daha tartışmaya, tartışma gündemimize oturmuş oldu. Hemen bir duyuruyla bu akşamın zamansızlığını kapayalım. Çarşamba akşamı 7'den sonra Nazlı Gürley'in konuğu olacak. Tekrar bir kez örör, örer, son bienal değerlendirmelerini yapacak. Onu da dinlemeniz mümkün. Haftaya Burçak Konukman tekrar buradan size sesleneceğiz. Zamansız Köşesi'nde iyi haftalar diliyorum. Zamansız